Hukuk Güvenliği Hazırlayan ve sunanlar Bahri Belen ve Aynur Tuncel 95.0 Açık Radyo'da Hukuk Güvenliği programındayız yine bu ayın sonu ve e, Ümit Altaş arkadaşımız Türkiye'de ve dünyada hukuk gündemiyle e, bu haftaki programımızı başlatacak e, sonra da e, zamanımız kalır ise e, genel olarak biz de e, onun e, sunumlarına eklemeler yapmaya çalışacağız aynı Hanım'la. Evet Ümit'ciğim e, neler olmuş bir kere daha hatırlayalım Türkiye'de e, yani e, tabi bu programa sığmaz e, daha evvel de sizin de söylediğiniz gibi ama biz e, bunu sığdırmaya çalışıyoruz daha doğrusu sen bunu beşi Başarıyorsun. Yani başarabiliyor muyum bilmiyorum artık dinleyicilerimize emanet o konu. Fakat her ayın sonunda yaptığımız bu programdaki yine sabit cümleyle başlayacağız. Gerçekten yoğun bir hukuk gündemi. Neredeyse her gün hukuk konuşuyoruz ya da konuşmuyoruz. Yani yüzeysel olarak hukuka belki değiniyor olabiliriz. Tüm siyasi alandaki özgürlük tartışmaları eninde sonunda gelip adliye koridorlarına sıkışıyor. Ee, onun için her ay e, bir şekilde özetlemekte zorlandığımız yoğun bir hukuk gündemiyle karşı karşıya kalıyoruz. Bu kez izniniz olursa e, yeniden bir anayasa tartışmasıyla karşı karşıya kaldık. E, doğal olarak da sistemi en iyi görebildiğimiz e, yerlerden bir tanesi resmi gazete. E, burada çünkü e, alınan, ilan edilen ve bağlayıcı niteliğine kavuşan Düzenlemelerden bahsediyoruz. İsterseniz bugün izninizde olursa resmi gazetede ne var ne yok onunla başlayalım. Ee, genel hukuk gündemini konuşmadan önce. Ee, Tabii ki. Şimdi şöyle e, ayırmaya çalıştım bakarken e, resmi gazetede e, yoğunun yüzde 60 ve 70'ini yeni sistemle e, tanıştığımız Cumhurbaşkanlığı kararları oluşturuyor. Bu cumhurbaşkanlığı kararları o kadar geniş bir skala içerisinde ki bu kadar çok yetkiye sahip olduğunuzda her türlü konuya ilişkin bir cumhurbaşkanlığı kararı yayınlanabiliyor. Mesela Şubat ayından örnek verildiğinde genel bakıldığında bakın elektrikli motorlara ilişkin ÖTV düzenlemesinden, diş fırçası ithalatına, mahallelerin riskli alan veya korunacak hassas alanların tescili ve ilan edilmesinden Çorup Belediyeleri Birliği veya Tokat İli Sahipsiz Hayvanları Koruma Birliği kurulmasına izin verilmesini, iki ilçe arasında sınırın tespit edilmesinden, acele kabulaştırma kararlarına, kredilerin ertelenmesine kadar birçok farklı konuda Cumhurbaşkanlığı kararı var. E, Bunlar sadece Şubat ayındaki genel başlıklar. E, her ay e, bu şekilde devam ediyor. Ben bunlardan mesela e, böyle... Seçtiklerimi daha öne çıkan başlıkları paylaşayım sizlerle. Ee, bir destek kararları var. Ee, bu neredeyse her ay e, yine karşılaştığımız türden kararlar. Ee, Konya'da yeni bir silah ve silah sistemleri üretim tesisi kuruluyor. Bunun desteklenmesine ilişkin bir cumhurbaşkanı kararı e, yayınlandı. Ee, yine Balıkesir'de bor karbur üretim tesisi var. Buna ilişkin bir destek kararı var. Fakat e, dikkat çekici destek kararı Türkiye Marif Vakfı'na ilişkin geldi. E, ciddi bir miktarda yine bir destek açıklandı. Hatırlarsınız Marif e, Vakfı e, yurt dışında cemaatle bağlı olan okullar kapanmasından sonra o doğan boşluğu doldurma için e, 2016 yılında kurulmuştu. E, bu vakıfta yurt dışında okullar, yurtlar açıyor, burslar veriyor. Bu ay e, Cumhurbaşkanlığı kararıyla bu vaktin desteklenmesine ilişkin karar yayınlandı. Ee, bir tane efsane bir karar başlığı var. Bunu Açık Radyo dinleyicileri de lütfen bir kenara not etsin. Ee, belki yıllar yıllar sonra da bu dönemle ilişkin yapılan araştırma ve incelemelerde bu bolca ıtık yapılabilecek bir karar. Aslında kararın içeriğinden daha çok kararın başlığı e, bir gündem olduğu, e, tabii biraz da espriyle paylaşıldı. Fakat gerçekten de sistemin karmaşıklığına bir özet gibi ben izniniz olursa bunu ezberden okuyabilmem mümkün değil. Biraz yazılı şeye bakacağım. Umarım şey okuyabilirim eksiksiz bir şekilde. 6 Şubat 2021'de yayınlandı. 70 sayılı karar numarası bu. Aynen başlığı şu. Cumhurbaşkanlığı teşkilatı hakkında Cumhurbaşkanlığı kararnamesi ile bazı cumhurbaşkanlığı kararnamelerinde değişik yapı değişiklik yapılmasına dair cumhurbaşkanlığı kararnamesi. <gülüyor> ee, bilmiyorum Aynur Hanım veya Bahri e, tekrar etmek ister misiniz? Yoksa hiç ümürsünüz zorlama İsterseniz izleyicilerimiz için bir bilmiyorum kere takipme. Bir, bir kez daha isterseniz şey yapayım belki izleyicilerimiz de daha sonra kendisi yani şey, Cumhurbaşkanlığı teşkilatı hakkında Cumhurbaşkanlığı kararnamesi ile bazı Cumhurbaşkanlığı kararnamelerinde değişiklik yapılmasına dair Cumhurbaşkanlığı kararnamesi. Ee, zor bir tekerleme. Ee, ben herhalde beceremem gibi geliyor. Çok uğraşsam da. Diğer bir başlık bu yardım toplama krizleri hala devam ediyor. Bu ayda Cumhurbaşkanlığı e, kararı var buna ilişkin. E, kararın başlığı Meydana girecek depremlerde zarar görenlere ilişkin yapılacak insani yardımları ilişkin usul ve esaslar. Şimdi bakın depremi konuşmuyoruz. Deprem sonrasındaki insani yardımları nasıl yapılacağına dair. Burada da bir şey çıkıyor ortaya. Aynen kararın içeriğinde şu söyleniyor. Tüm yardımlar AFET Acil Durum Yönetimi Başkanı tarafından yapılacak. Fakat tanıdık tartışma daha sonra geliyor. E, açılacak hesaplar ancak bu başkanlık tarafından duyurulacak ve belediyelerinde böyle bir yetkisi yok. Yani bu tartışma belli ki ısına, ısına daha çok farklı alanlarda karşımıza çıkacak. Özellikle yerel yönetimlerle merkezi iktidar arasındaki e, bu itiş-kakış olayı, yani hesap açılma ve diğer şeyler. Şimdi bir diğer mesele siz üstadlarımın daha yakından bildiği e, bizim başımızda bir Bela var. Bu bela olağanüstü bir yetkinin olağanlaşmasına en somut örneklerden bir tanesi acele kamulaştırma. O kadar çok acele kamulaştırma kararları resmi gazetede ilan ediliyor ki her gün neredeyse bir tanesiyle karşılaşabiliyorsunuz. Olağanüstü bir yetkide kullanılması gereken bir yetkiyi konuşuyoruz yani savaş, seferberlik ve diğer diğer olağanüstü haller. Ee, geçen e, bir iddia mesela Cumhuriyet'in ilk kuruluş dönemlerinde o olağanüstü dönemlerde bile bu kadar çok sayıda e, acele kabullaştırma kararı alınmamıştır. TOKI ile ilgili, HES'lerle ilgili, e, büyük projelerle ilgili her seferinde e, bu e, projeleri hızlandırmak için acele kabulaştırma kararları alınıyor. Bu ayda Rize'nin Çamlı bildiğiniz gibi TOKİ çalışmalara başladı. Orada yeni bir yer inşa ediliyor. Onun için bir acele kamulaştırma kararı var. Yine özgüven regülatörü Artvin'de bir HES projesi. Onun için alınmış bir acele kamulaştırma kararı var. Bir de Kastamonu'da enerji nakil hatları için alınmış bir acele kamulaştırma kararı var. E, dikkat çeken bir atama geldi Cumhurbaşkanı. Cumhurbaşkanlığı Güvenlik ve Dış Politikalar Kurulu üyeliğini e, Profesör Doktor Aygün Attar'dı galiba yanlış hatırlamıyorsam Attar atanlı. E, Attarı hatırlayacaksınız. 2012'de Abdullah Gül tarafından Giresun Üniversitesi rektörü olarak atanmıştı. 2016'da daha sonraki yapılan rektörlük seçimlerinde en fazla oyu alan rektör olmasına rağmen Cumhurbaşkanlığı ta Cumhurbaşkanı tarafından Recep Tayyip Erdoğan tarafından atanmamıştı. Ee, şimdi ise e, güvenlik ve dış politikalar e, kurulu üyeliğinde e, ilginç göreceğiz. E, bildiğiniz gibi kısa çalışma ödeneği süresi uzatıldı. Her seferde uzatılıyor. Yeni tarih 31 Mart 2021. E, yine belki bir sonraki aylarda üzerine konuşabileceğimiz bir konu başlığı. Eee Yine hatırlayacaksınız 60 1960 darbisi mağdurlarının zararlarının tazmin için bir komisyon kurulmuştu. Şimdi bu komisyonun çalışma usul ve esaslarına dair e, cumhurbaşkanlığı kararı yayınlandı. E, kararın içeriğine böyle çok kısaca baktığımızda e, bu komis 3 e, aylık bir başvuru süresi var. E, şeyden başlayacak 24 Şubat'tan başlayacak. 60 darbesindeki bu sebeple yürütülen soruşturma ve kovuşturmalar sebebiyle maddi veya manevi zarara uğramış kimseler veya mirasçıları bu komisyona başvuru yapabilecekler. Tabii ki bu mağdur 60 darbesi mağdur dendiği zaman tekrar yakın tarihinde içerisinde ne kadar çok mağduriyetin olduğu aklımıza geliyor. Bir taraftan da daha yakın zamanla acaba 80 darbesiyle ilgili olarak da böyle bir komisyon kurulur mu sorusu da kafalarda bir dolaşıyor tabii ki. İlginç bir şey var. Birleşmiş Milletler'in daha önce yayınladığı listede DEAŞ'la bağlantılı Ömer El Şerif vardı ve Emrah Erdoğan Türkiye vatandaşı vardı. Bunlar bu listede yer alması sebebiyle bakanlar kurulu da 2013 tarihinde bu kişilerin mal varlıklarını dondurmuştu. Bildiğim kadarıyla Ömer El Şerif'in Türkiye'de mal varlığı olmayabilir ama Emrah Erdoğan Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olması sebebiyle vardı. Şimdi o mal varlığı dondurma kararı kaldırıldı. Bu ay Cumhurbaşkanlığı yayınlanan kararıyla. Bir de güzel bir haberim var yine Cumhurbaşkanlığı kararıyla. Artık inşaat azmimiz ülkesini zaten çok anlaşmıştı ama biraz daha aşıyor. Ülke sınırlarının dışına çıkıyor. Tekrar Filistin'in Ceni şehrine top OSB kurulmasına için adımları attı. Cumhurbaşkanı da karar verildi. Gerekli destekler sunulacak ve Türkiye Odalar Borsalar Birliği Filistin'in Ceni şehrinde de organize sanayi bölgesi oluşturacak kararlarda az çok karşımıza çıkan e, başlıklardı. Bir de yönetmelikler başlığı var. E, yani şunu söylemek gerekiyor. E, sizlerin de dikkatinizi muhakkak çekmiştir. Aslında e, özellikle bu yeni hükümet sistemiyle, Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemiyle yönetmeliklerin neredeyse etkisi çok ama çok e, azaldı. E, yönetmeliklerin yüzde doksanını e, üniversitelerin yönetmelikleri oluşturuyor. Yani e, Yönetme, yeni kurulan üniversitenin yönetmeliği ya da yönetmelikte değişiklikler her gün en az iki veya ikinin üzerinde üniversiteler ilişkin yönetmelik resmi gazetede yayınlanıyor. E, bir diğer şey de durmadan sosyal enstitü açılıyor. Bunlar da resmi gazetede yayınlanıyor. Fakat açıldığı kadar da sosyal enstitü kapatılıyor. Ve aynı zamanda da sürekli bir isim değiştirme. E, durumuyla karşı karşıyayız. E, biraz merak edip baktığımızda 8 milyon üniversite öğrencisinden bahsediyormuşuz. Yani yaklaşık o civarda bir üniversite öğrencisi varmış. 200'ün üzerinde üniversite var. E, bunların yüzde de 2016'dan sonra açılmış. E, resmi gazete neredeyse bu üniversitelerin tamamen e, yönetmeliklerin yayınlandığı özellikle yönetmenin kısmında bir alana gelmiş durumda. E, bunun dışında ee, yönetmeliklerde e, dikkat çeken tek başlık e, yani dediğim gibi %70 %80 üniversiteler oluşturulduğu için bir haksız fiyat değerlendirme kurulu yönetmeliğinde bir değişiklik var. Özellikle bu faiz fiyat artışı ve stokçuluk uygulamaları ile ilgili çok şikayet olduğunda bu yönetmelikte de bir değişiklik yapıldı. Artık e, haksız fiyat değerlendirme kurulu faiz fiyat artışı ve stokçuluğu denetleyebilecek veya denetletebilecek. Böyle bir düzenleme var. Onun dışında da bir genelge var. 2021 yılı Hacı Bektaş yılı ilan edilir. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Hacı ile ilgili olarak 2021 yılında yapılacak etkinliklerin desteklenmesini, bunların Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından organize edilmesine dair bir kararı da resmi gazetede yayınladı. E, Şeye bakalım ve resmi gazeteyi onunla beraber bitirelim. Ee, diğer bir önemli şey de anayasa mahkemesi kararlarıydı. Ee, Şubat ayı anayasa mahkeme kararları açısından verimli bir ay oldu. Ee, verimli dediğim şey e, içerik açısından değil sayı olarak söylüyorum. 20 saydığım kadarıyla 25 tane anayasa mahkemesi kararı yayınlandı e, bu ayki resmi gazetede. Evet. Bu kararlardan bir tane en dikkat çekeni ve aslında gündemi taşınanı Enis Berberoğlu'nun kararı oldu. Ki e, siz bunu Aynur Hanım'la beraber zaten ayrıntılı olarak e, Şubat ayında e, yaptığınız programda konuştunuz, tartıştınız. E, diğer e, bir şey ise ilginç bir anayasa mahkeme kararı ise ben de yeni öğrendim bu arada Doğru Parti diye bir parti varmış. Duymuş muydunuz önceden? Böyle e, şey varmış, e, bir tek kalp var, kırmızı bir kalp. Çelenk içinde, üstünde de böyle yıldızlar var. E, hala herhalde amlemine de denk gelmediniz. E, bir de ben de anayasa mahkeme kararıyla e, öğrenmiş oldum. E, bir Ama şeyi duymuşsunuzdur muhakkak, Türkiye Değişim Partisi. Hani kurucusunun böyle arabada giderken türküler söylediği, eski şişli belediye başkanı. E, herhalde... Şarjı. Evet, aynen. Ee, Sarıgül'ün amlemi de yine e, kalplerden oluşuyor. İki tane kırmızı kalp, bir tane büyük, bir tane küçük. Arada da bir yıldız var. Şimdi doğru parti, e, Türkiye Değişim Partisi'nin amleminin kendi parti amlemleriyle benzer olduğunu e, söyleyip, e, Bunun iptalini e, istedi. Ve Anayasa Mahkemesi, yok yok benzer değil dedi e, onunki. İşte tek kalp var, çelenk içinde üstünde yıldız, seninki ise işte iki kalp biri ufak arasında yıldız diye. Hilginç bir anayasa mahkemesi kararıydı. E, fakat onun dışında sosyal medyaya ilişkin anayasa mahkemesi kararları vardı. E, burada bir tanesi CHP'den belediye Başkanı adayı olan bir kişi Mersin Mut ilçesinde. Kenan Evren'in ölüm yıl evreni öven ve biraz anlaşılması zor bir paylaşımda bulunmuştu. O paylaşımının altında da hem gazeteci olan hem de o ilçede ikamet eden bir kişi de yorum yapıyor. İşte bu açıklamalarınıza bir yerlerimde gülelim benzeri bir şey. Ee, ve daha sonra da adli para cezasını uğruyor. Anayasa Mahkemesi verilen idari para cezasının ifade özgünün ihlali olduğuna e, karar verdi. Adli para cezasını pardon. E, yine... Başka bir kararında da sosyal medyada yapılan bir takım paylaşımlar sebebiyle uygulanan tutuklama tedbirinin hukukinde olmaması sebebiyle kişi hürriyeti ve güvenliği hakkını ihlal ettiği tespitinde e, bulundu. E, önemli ve aslında gündeme yansıyan kararlardan bir tanesi de e, iletişim başkanlığının, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Anadolu Ajansı ee, üzerinde denetim faaliyetlerini artırıcı ve güçlendirici belirli bir düzenleme yapılmıştı. Ee, Anayasa Mahkemesi Anadolu Ajansı'nın yani İletişim Başkanlığı'nın Anadolu Ajansı'nın personel ve faaliyetlerini denetlemesine dair bu Cumhurbaşkanlığı kararını e, ilgili bölümlerini iptal etti. Gerekirse ise yayınların tarafsızlığı ve ajansın özelliğini e, engelleyeceği şeklinde olduğu. Bir tane daha Anayasa Mahkemesi'nden bahsedeyim. Yine bir basın mensubu. Zannedesem Biyannet muhabirlerinden birisi olması gerekiyor. Bir gösteriyi izlerken ve haberleştirmek isterken kolluk göreviyle güç kullanılarak müdahale ediyor. Ve Anayasa Mahkemesi bu olayla ilgili kendisine gelen başvuruda da insan haysiyetiyle bağdaşmayan muamele yasağının ifade ve basın özgürlüğünün ihlali olduğuna karar verdim. Resmi gazete böyleyken e, diğer tarafta ceza davacı e, e, e, kararım. Aa evet evet aynen. Aynen. E Eyüp evet. Meriçoğlu'nun başvurusuyla verilen karar mı aynen? E, av, avukatın hatırlamıyorum. Ee... Avukat <gülüyor> e, Eyüp Meriçoğlu Meriç Meriç, Meriç, Meriç pardon <gülüyor> Eyüp Meriçoğlu diyorum. Meriç Eyüpoğlu Değil mi Aynur'un? Meriç Eyüboğlu. Evet, Meriç Eyüboğlu. Ee, evet. Bir taraftan Benim sesim geç geliyor. 12.30'in 25 tarihinde. Evet. Tarih. evet. Ee, bir taraftan da e, cezaevlerine bakalım. Cezaevlerinde geçen ay e, bahsetmiştik. Aşık grevleri hala devam ediyor. E, 27 Kasım'da yanlış hatırlamıyorsam başlama tarihi e, ve 90'ın gününe yaklaştı veya geçti mi? tam şimdi hesaplayamadım. Ee, süresiz dönüşümde bir eğitimden. Talepleri geçen e, ayda belirttiğimiz gibi Abdurla Hocan avukatlarıyla görüşmesi ve onun dışında da cezaevlerinde ciddi oranda hakiklerlerin arttığını, işte bu çıplak karama olsun, ondan sonra diğer e, tutuklu hükümlü haklarının ihlal edildiğini, e, buna ilişkin olarak da bir an önce bunlara son verilmesini İçeren talepler var. Devam ediyor. Umarım bir şekilde mutabakata bağlanır. Yine cezaevleri olduğunda hasta, tutuklu ve hükümlüler meselesi her seferinde karşımıza çıkıyor. Bu kez Metris Cezaevinden haber var. Metris Cezaevinde yatmakta olan ve %98 engelli raporu bulunan Serdal Yıldırım adlı hükümlü için avukatları infaz erteleme başvurusunda bulunuyor. E, fakat başvuru bu kişinin tahliyesi toplum güvenliği için ağır tehlikeli görüldüğü gerekçesiyle reddediliyor. E, cezaevlerinde vaka sayısının ilişkin bir resmi açıklama geldi. E, ceza ve Tepkileleri Genel Müdürlüğü cezaevlerindeki Covid vaka sayısının 340 olduğunu. Açıkladı. E, ve aynı zamanda da aşılama çalışmalarında da başladığını e, duyurdu. Cezaevleri böyleyken biraz şimdi hukuk gündemine geçersek hızlıca. E, her ay, e, iki aydır üzerinde konuştuk, tartıştık. İrfan Fidan artık resmen Anayasa Mahkemesi üyesi. 9 Şubat'ta düzenlenen törende yemin etti ve 16 Şubat'ta da Divan yargılamasında görev aldı. ilk görevi oldu. E, yargılama eski Danıştay üyelerinin FETÖ üyeliğinden mahkum edilen eski Danıştay üyelerinin görevi kötüye kullanma suçunla ilgili bir yargılamaydı. Yeniden anayasa tartışmaları. E, bunu önümüzdeki aylar çokça konuşacağız zannedersem. bu e, fakat e, hani çok ayrıntısına girmeyeyim zaten ayrıntısını tartışabileceğimiz bir durum da yok ama e, yanılmıyorsam Tolga Şirin'in e, beyanlarından bir tanesi ondan alıntı e, realist açıdan anayasa yürürlükte de zaten değil anayasanın yürürlüğe konulmasına öncelikle ihtiyacımız var diye e, bir açıklamada bulundu. Yani hak vermemek elde değil. Değiştirilmeden önce ilk önce mevcut anayasanın bir yürürlükte olması gerekiyor gibi dendim. Ee, diğer başlık bir balon. Yani dolu mu boş mu bilemiyoruz ama bir efsane gibi dolaşıyor. Çok da fikir sahibi değil şu ana kadar ama açıklanan bazı şeyler var. Ee, tabii ki tahmin edeceksiniz insan hakları eylem planı. Ee, Cumhurbaşkanı açıklamasını yaptı. Dedi 2 Mart'ta açıklayacağım hazır olun. Evet. Tabi biz ondan önce programımıza da yetiştirebilmek için ya bununla ilgili ne söylenmiş diye bakıldım. Bakanlığın resmi sitesine biraz baktık. Dört tane başlık orada karşımıza çıktı. İşte hakim ve savcılara ilişkin uygulamalarda değişiklik olacağını, Asya ve su Hukuk Mahkeme'lerinin görev ayrımının yeniden belirleneceğini, hukuk mezunlarının adli kollukta görevlendirileceğini ve dijital dönüşüm çalışmalarının hız verileceğini ve hayata geçirileceğini. Dijital dönüşüm çalışmaları deyince tabii ki aklımıza e-duruşmalar ki şu anda zaten başladı. Yani internet üzerinden erişerek uzaktan katıldığınız duruşmalar. Fakat bir taraftan da hatırlayacaksınız cezaevi bahsinde bahsetmiştik daha önceki aylarda. Cezaevinde çok ciddi bir dijital dönüşüm için bir altyapı hazırlanıyor. Özellikle e dilekçe verme, sesli dilekçe alma, bu şekilde mümkün olduğu kadar o görevli gardiyanların tutuklu ve hükümlülerle iletişim kurmasının azalması gibi şeyler var. Tabii bu ne gibi hak doğuracak, ne gibi yeni sorunlar meydana getirecek açıkçası bilemiyoruz ama ciddi bir endişe de var. Buna ilişkin de zannedersem Mart ayında insan Hakları Eylem Planı ile beraber daha ayrıntılı konuşma fırsatımız olacak. 14 Haziran günü Dünya Farklı Ülkelerinde Kurulu Hukuk bir araya gelmesiyle beraber 14 Haziran günü Adil Yargılanma Hakkı Günü olarak belirlendi. Ebru Timtik adına bu 14 Haziran'da adil yargılanma hakkıyla ilgili olarak her sene farklı ülkelerde farklı kişilere ödüller verilecek. Ee, yine ısrarlı takipçisi olduğumuz ve fikri takimi yaptığımız hatırlarsınız sosyal medya platformlarının temsilci bildirimi olayı vardı. Twitter'dan ve Pinterest'ten hala temsilci bildiriminin ile ilgili bir haber yok. Ee, en azından ben hazırlanırken yoktu. Son dakika bir şey varsa bilemiyorum ama hatırlayın e, Google, YouTube, TikTok Dailymotion e, temsilci atamıştı, de e, temsilci atacağını bildirdi. Bundan sonra Twitter ve Pinterest eğer ki hala temsilci atamamışsa, e, biz e, ilk önce reklam yasaklarıyla daha sonra da bantlar atmasına doğru giden aşamalarla karşılaşacağız. E, Yine hukuk gündemine yansıyan iklim değişikliğiyle mücadele sonuç bildirgesiydi. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı sonuç bildirgesini açıkladı ve raporu meclise sunduklarını bakanlık sitesinden duyurdu. Raporun içeriğini tam olarak bilmiyoruz fakat sonuç bildirgesine ilişkinde tartışmalar oluştu. Birincisi sürecin katılımcı olmaması, çevre alanında, ekoloji alanında aktivist olan kişilerin katılımının sağlanmaması... Ee, yine bildirgede Paris anlaşmasını değinilmemesi gibi hususlar eleştiri konusu oldu. Ee, WhatsApp'tan yeni haber var. Ee, Hatırlarsanız WhatsApp şöyle bir açıklama yaptı. Ee, Onaylama tarihini uzatmıştı. Ee, eğer onaylamazsanız e, artık sadece bildirim ve arama yapılabilecek fakat mesaj okuma ve gönderme eylemleri gerçekleştirilmeyecek diye şey var. Ee, yine son başlıkta sosyal medyada içerik üretenlere ilişkin bir vergi incelemesi süreci başladı. Ee, i̇lk önce YouTube ve benzeri platformlarda e, içerik üreten kişiler için bir baş, e, vergi incelemesi başlatılmıştı. Şimdi de bağımsız oyun gelişten yazılımcılara yönelik vergi incelemesi başlatıldı. Ee, adliye ve dünya gündemine geçmeden önce... E, Müzik arası da vermeden önce şeyi vurgulamak gerekiyor. Aslında bir taraftan da bunlar olurken bir hareketlenme var işçi alanında. Hatırlarsanız geçtiğimiz aylarda alfabet diye bir çalışanlar sendikasından bahsetmiştik. Google'un ile çatı şirketi alfabetin 500'e yakın çalışanı ve taşeronu birleşerek bir sendika kurmuşlardı. Onun dışında şimdi de Amazon tarihindeki en büyük işçi hareketiyle karşı karşıya. E, yani 5 binlerin üzerinde işçi yapılacak oylamada sendika tarafından temsil edilip edilmedik isteyip istemediklerini oylayacaklar. İstanbul'da da Türkiye'de de çeşitli grevler yine belediyelerde Kadıköy, Maltepe gibi diğer alanlarda e, gündeme yansıdı. Ee, biz de tam burada ara verirken isterseniz e, Hüsnü Arkan'ın e, Nereye Uçar Turnalar e, başlıklı bir şarkısı var. E, bu arada Ankara'daki meslektaşım e, Atiye Arkan'a teşekkür ediyorum bunun için. Çünkü bu şarkının, sözlerinin kime ait olduğunu ondan öğrendim. Biraz da o bahsetti. E, sözleri göçmen bir işçiye, Çinli bir işçiye, doğru mu telaffuz ediyorum bilmiyorum ama Hu Linzi'ye ait. Ee, Hulinzi Fokson şirketinde çalışan binlerce işçilerden biri ve buradaki ağır çalışma koşulları sebebiyle intihar etmiş bir işçi. İşte bu şiir o işçiye ait. Ee, sadece ilk dörtlüğünü şey yapayım. Eksilmesin dudağından gülüşün, eksilse yaşamından güneş, yüzün kararmasın gecede gülümse düşlerinde yine nereye uçar turnalar, nereye gider gökyüzü. İsterseniz şimdi şarkı arasıyla devam edelim. 95.0 Şubat'ın son programında e, Ümit Altaş'la beraber e, Türkiye'de hukuk gündemi, dünyada hukuk gündemini konuşmaya devam ediyoruz müzik arasından sonra. Evet Ümit'ciğim e, kaldığımız yerden devam edelim. Aa, evet yani e, resmi gazete cezaevleri ve gündeme baktıktan sonra adliyelerde bir bakalım adliyelerde ne olup olmadığını Şubat ayı içerisinde. Tabii ki en başta Şubat ayında en çok tartışan konularından bir tanesi Boğaziçi gözaltıları ve tutuklamaları oldu. Ee, ve buna ilişkin çok sayıda kişi gözaltına alındı. Fakat kaç kişi tutuklandığını ben tam şey yapamadım. Ee, sizde o bilgi varsa hani şu anda toplam kaç kişi tutuklu ama en son Beyza Bul da e, bu Boğaziçi dayanışma hesabını yönettiği şüphesiyle e, gözaltına alınmıştı. Daha sonra da halkı kim ve nefret düşmanlığı tarih suçundan tutuklanmıştı. O da ilginç e, bir tutuklamaya e, delil olarak şey sunuldu. Telefon numarasının son iki hanesinin 12 ile bitmesi ve bunun da hesabı kurtarma numarasıyla eşleştiği gibi bir delil vardı. Başka bir delil olmadığını e, söyledi avukatları. E, fakat benim hatırladığım 4 kişi Kadıköy eylemlerinde tutuklanmıştı. 2 kişi Kabe fotoğrafı. Ile meydana gelen o olaylar nedeniyle tutuklanmıştı. Bir kişi de vardı. Yani toplam kaç kişi olduğunu bilemiyorum ama hala şeyi devam ediyor. Onun tartışmaları. Hatırlarsanız burada da ilginç bir şey yine bir tartışma oldu. O da Devlet Bahçeli Türkiye'nin böyle evlatları yoktur. Çocuk ve ya öğrenci dedikleri vandaldır, barbardır. Gözleri kan ve nefret bürümüştür şeklindeki bir paylaşımı Twitter tarafından, platformdan kaldırıldı. Fakat e, tabii hani bu Twitter'ın kaldırılması veya bu e, içerikler başka bir alana, başka olumsuzluklara da sebebiyet veriyor. E, çok uzun süredir tanık olmadığımız bir e, olayla karşılaştık Ankara'da. Hukuk örgütlerinin açıklamasıyla haberdar olduğumuz Ankara'da gündüz vakti 3 e, öğrenci kaçırıldı kimliklerini bilmedikleri kişiler tarafından arabalara e, alınıp zorla e, darp edilerek, tehdit edilerek boş bir arazi alanında serbest bırakıldı bu öğrenciler. Ve onların beyanları e, senin Boğaziçi eylemine katıldığını biliyoruz. Hepinizi tek tek toplayacağız. Bu eylemlere katılmayacaksın. Devlete itaat etmeyi öğreneceksin şeklinde tehditler olduğu söylendi. Şimdi kaçıran e, buna ilişkin ee, tartışmalar var. Umarım önümüzdeki aylarda bu belli olur. Ee, yine HDP... Kesinlikle polis değildir. Kesinlikle devletin görevlileri <gülüyor> değildir. Yani buna inanmıyorum ben yani. <gülüyor> Doğrudur. Ee, yine HDP gündemde, yani adliye koridorları yine HDP'nin gündeminde olduğu bir dönemi yaşadı. Evet. Aslında bu ayın başında HDP e, herkes için adalet kampanyası başlattığını duyurmuştu. Fakat hemen arkasından eski milletvekili Sezai Temelli, Muazzez Orhan Işık, Tayyip Temel, Murat Sarı, saç ve Berdan Öztük hakkında halka ve kin düşmanlığına tarih gereklisiyle soruşturma başlatıldığı haberi duyuldu. E, bir iki aydır sürekli... Ayrıca özür dilerim. Evet. Madem tam burada söyleyeyim Ayrıca dokunulmazlıklarının kaldırılması yönünde bir şey var, evet. meclise gelen gündem var. O da yani bu kimler buna evet diyecek, Millet ittifakı buna evet diyecek mi demeyecek mi diye siyasi tartışmalar var ama belki bunun siyasi yönlü değil ama hukuki yönlü tekrar konuşabiliriz. Evet. E, tam bunu konuşurken bu seferde e, özellikle e, hak konusunda ısrarlı dile getirişleri de biz kendi programımızdan andığımız Ömer Faruk Gergerlioğlu vardı. Onun e, hakkında terör örgütü propagandası yapmak suçundan verilen e, ceza e, Yargıtay tarafından onandı. E, şimdi e, bu kesin hüküm genel kurulda okunmasıyla beraber da milletvekilinin düşmesi bekleniyor. E, Dediğiniz gibi 9 HDP milletvekilinin hakkındaki Fezle Kelabı Kobani olayları nedeniyle o davayla ilgili olarak yine meclis gündemine gelecek. Tam bitti derken dün veya ondan önceki gün tam olarak bilemiyorum Ankara'dan yine adliye koridorlarından haber geldi. HDP Eş Genel Başkan Yardımcısı Figen Yüksektağ hakkında ki duruşma biliyorsunuz Ankara 16 Ağır Ceza Mahkemesi'nde yargılanıyordu. Çok uzun süredir karar verilmesi de beklenen bir dosyaydı. Ee, savcı yüksek dağın üzerine atılı suçlar bakımından bağlantılı olması nedeniyle davanın Kobani olaylarına ilişkin açılan davayla bir ana dava oluştu. Birleştirilmesini istedi. Ee, mahkeme de bu talebi kabul etti artık yargılama Ankara 22 Ağır Ceza mahkemesinde devam edecek. Çok uzun süreydi karar verecekti. Şimdi yeniden e, en başa dönmüş oldum. E, Özgür Gündem Gazetesi'ne ilişkin açılan davalar... Pardon, özür dilerim. Tabi 22. Ağır Ceza'da aynı zamanda sanıyorum Selahattin Demirtaş'la ilgili açılan yeni dava dosyası da orada. Daha evvel 19 Ağır Ceza'da bir dosya vardı. Hı hı. Sonra e, bu ahim kararları Sonrası e, yeni bir tutuklama e, kararı ve yeni bir dosya çıkarıldı eski ana dosyadan. Sanıyorum 22'de bu da var yanılmıyorsam. E, bilemiyorum. Sadece tarihini de hatırlamıyorum. Kobani soruşturması ile ilgili bildiğiniz gibi e, duruşma tarihleri belli oldu. Seri yargılama yapılacak. E, yüzlerce sanık var. Binlerce müdahil var. Evet. Ne kadar süreceği belli değil. E, açıkçası bir sonraki ay içerisinde yine konuşacağımız, belki de bu söylediğinizde teyit edeceğimiz e, bir başlık olacak bu Kobani davası ve Ankara e, 22 ağır ceza mahkemesindeki dosyalar. E, Özgür Gündem Gazetesi'ne ilişkin e, açılan davalar sonuçlandı ve cezalar çıktı. E, burada gazetecinin yöneticileri yargılanıyordu. Bir tanesine meslektaşımız e, renk eskildi. 6 ee, yıl 3 ay örgüt üyeliğinden ceza alındı. Ee, şey ilginçti ee, Eren Keskin'in Twitter hesabından e, dile getirdiği beyanı e, orada şöyle bir şey vardı 30 yıldır insan hakları hareketi içindeyim okuyorum oradan çok yargılandım düşüncelerim nedeniyle cezaevinde kaldım ancak ilk kez silahlı örgüt üyesi sayılarak ceza aldım 6 yıl 3 ay hiçbir yere gitmeyeceğim, buradayım şeklinde beyanlarda bulundum. Yine sosyal medya paylaşımları ve yine cezalar var. Hat ee, ilk başta Anayasa Mahkemesi kararlarından bahsettik ama yine cezalar gelmeye devam etti. Bunlardan bir tanesi Şebnem Korur Fincancı, Türkiye Tabipler Birliği Başkanı. Ee, Gezi eylemleri sırasında bir sosyal medya paylaşımında bulunmuştu. Şebnem Korur Fincancı hakkında Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hakaret ettiği gerekçesiyle adli cezası verildi. Yine bir taraftan da yine sosyal medya paylaşımından bir ceza var. Gazeteci Ali Can da eski Ankara Cumhuriyet Başsavcısı Yüksel Kocaman'ı eleştiren bir Twitter paylaşımı nedeniyle bu sefer de terörlü mücadelede görev almış kişiye hedef göstermek suçundan ona hapis cezası verildi. Bu ee, Tabii bir sosyal medya tartışması, bir cezada e, AKP Grup Başkan Vekili Özlem Zengin'le ilgili olan bir paylaşımla ilgili geldi. E, paylaşımda bulunan, e, kendisi de zannedersem e, meslektaşımızmış, avukatmış. E, o, o kişi de e, paylaşımın nedeniyle e, tutuklandı. Tutuklama gerekçesi ise Cumhurbaşkanlığına e, hakarettir. Bu hakarettir hukuk kamuoyu içerisinde bir tartışma konusu oldu. Paylaşımın içeriği cinsiyetçi bir içerikti. Ayrıca bir alanda tartışıldı. Fakat özellikle e, Cumhurbaşkanlığı'na hakaret gibi bir tutuklama gerekçesiyle tutuklanması ilginç bir başlıklı. E, yine e, yansıyan adliye koridorunun biraz daha e, gündeme yansıyan konulardan bir tanesi e, savcının Müjdat Kezen ve Metin Akdınar için e, 4 yıl 8 ay hapis sistemiyle çalıştık. E, ceza istemesiyle hatırlıyorsunuz Cumhurbaşkanı'nın hakaret suçlamasıyla yargılanıyorlar. Balyoz davasında son sanık beraat etti. Ee, emekli kurbay albayali, göznek de hakkında beraat kararı verildi. Böylece e, e, yaygınlanma sonucunda aslında son sanık da beraat etmiş oldu. Beşlik davalar devam ediyor. Yani beşlik davalar dediğim yine bu gara operasyonu ile ilgili olarak Kılıçdaroğlu ve Erdoğan Karşılıklı beyanlar nedeniyle birbirleri hakkında e, tazminat davaları açtılar. İlk adım Erdoğan'dan geldi. Kılıçdaroğlu'na 500 bin liralık bir tazminat davası açtı. Kılıçdaroğlu da Erdoğan hakkında 5 kuruşluk tazmin istemiyle dava açtı. E, yine bitmeyen bir mağduriyet öyküsü. Çorlu tren kazası mağduru e, anne e, Mısra Öz. Duruşmada hakimlere e, hakaret ettiği iddiasıyla bu kez hakkında başka bir dava açılmıştı. Bu davadan ceza aldı. Hakkında para cezası verildi ve ceza haritalanmedi. Üzücü bir haber. Geçen hafta, e, geçen ay gündeminde konuşmuştuk. E, artık 301 madencinin hayatını kaybetti. Soma davasında tutuklu hiç kimse yok. E, kimse kalmadı. Hatırlayacaksınız sadece bir adım geriden bir hatırlatma olsun... Yargıtay 12. Ceza Dairesi'ndeydi dosya. 5 kişilik heyetin 3'ü değişti. Yeni heyette işte eski Adalet Bakanı ve Müsteşarı, eski ESK Genel Sekreteri, ceza ve teklifiyle genel müdürü bu heyete katıldı. Sonra heyetin yapılan oylamasıyla beraber 2'ye karşı 3 oyla karar bozuldu. Bilinçli taksiyle ceza verilmesi kararlaştırıldı Can Gürkan hakkında. Ayrıca sanıkların da infaz yasasından yararlanmasını hükmedildi. İşte artık bu ay itibariyle artık 301 madencinin hayatını kaybettiği Soma davasında tutuklu hiç kimse kalmadı. Ee, Suriyeli göçmen Ali El Hemdam duruşması yapıldı Şubat ayında. Hatırlayacaksınız sokağa çıkma kısıtlamasına uymadığı gerekçesiyle çıktığı sokakta ee, polis tarafından vuruldu iddia edilen e, 18 yaşındaki bir göçmen Ali Elhemdan, e, bu davada da tutuklu olarak yargılan bir sanık polis var. O e, düştüm, ayağım kaydı, istemeden silah ateşi aldı şeklinde bir beyanda bulundu. Sanık polisin tutukluk halinin devamına karar verildi. Duruşma 27 Mayıs'a ertelendi. E, ilginç bir dava var, Selçuk Özdağ davası hatırlayacaksınız. Gelecek Partisi, e, tam Gelecek Partisi'nden Selçuk Özdağ, e, ona saldıran e, beş kişi vardı ve aynı zamanda da onları azmettirdiğine inanan Ülke Ocakları yöneticileri vardı. E, birincisi Ülke Ocakları yöneticilerine ilişkin takipsizlik kararı çıktı. Beş şüpheli de savcının talebi üzerine tutuksuz yargılanmak üzere tahliye edildi. Burada ilginç olan şu. Dosya ilk önce Ankara 17. Asiye cezaya geldi. Suçlama kasten yaralamaydı. E, fakat 17. Asiye ceza öldürmeye teşebbüs olabilir deyip dosyayı ağır cezaya gönderdi. Savcı bu arada itiraz etti ve sanıkların tahliyesini istedi. E, Ankara ağır ceza mahkemesi de Asiye cezanın görevsizlik kararını reddetti. E, dedi ki bu dosya bölge adliyeye gidecek. Hani bu uyuşmazlık zaman alacak onun için sanıklar mağdur olmasın diyerek e, tutuklama, e, tutuklu olan sanıkların hepsini e, tutuksuz yargılanmak üzere e, kararını verdi. Sadece ilginç bir şey tabi ki basına yansıyan bir şey. Hatırlayacaksınız dosyanın bas savcısına ilişkin tehditler e, basına yansımıştı. E, bunun ardından da soruşturmanın savcısı değişmişti. Arkasından da bunlar geldi. Bu davada da artık Tutuklu kimse kalmadı. Ee, yine Ülke Ocak'ta yönetici hakkında da takipsizlik kararı çıktı. Ee, yine sizin de e, programlarda bahsettiğiniz ana, Anadolu Kültür'ün Osmanlı, e, Osman Kavala'nın e, kurucusu ve yönetim kurulu başkanı olduğu Anadolu Kültür Anonim Şirketi'nin fesliyle ilgili e, bir talep vardı Ticaret Bakanlığı'ndan. Gerekçesi faaliyetin dernek ve vakıflara benzer şekilde kar amacı gütmeden yürüttüğü gerekçesi olarak sunuldu. Bu da çokça e, Şubat ayında tartışıldı. İlginç bir gerekçeydi. Tabii Şubat ayında en Osman Kavala'nın işi, e, Profesör Doktor Ayşe Buğra'nın hedef gösterilmesi, Anadolu kültür, bütün bu Şubat ayında yine e, Osman Kavala e, ve onun bulunduğu alan içerisinde mağduriyetlerin yine büyüdüğü bir ay olduk. E, son olarak toparlarsak e, dünya gündemiyle ilginç e, bir başlık geldi ve gerçekten de heyecanlandıran bir tartışma biz de e, bir sonraki aylarda da izlemeye devam edeceğiz. Almanya'dan geldi haber. Almanya'da e, iktidarda olan e, iki partinin e, sözcüleri şey açıklaması yaptı. Ki, Küresel çapta faaliyet yürüten büyük Alman şirketlerini insan hakları ve çevre koruma konularında Dünya çapındaki tedarikçilerinden de sorumlu olacak. Ee, yani e, efendim benim ülkemin dışında e, ben beni ilgilendirmiyor gibi bir şey savunma artık söz konusu değil. E, eğer ki herhangi bir şekilde o yasanın mesela e, tedarikçilerinde herhangi bir ülkede Türkiye'de Yunanistan'da İran'da veya farklı bir ülkede o Firmanın tedarikçisi olan şirket eğer çocuk işçisi çalıştırıyorsa, zorla çalıştırmaya izin veriyorsa, adil ücret ödenmesi ve uluslararası sözleşmelerle tanımlanan çalışma ve çevre koruma kurallarını yerine getirmiyorsa bunun yükümlülüğü aynı zamanda e, o ana firmada olacak. E, bu tartışma Almanya'da e, ciddi bir başka bir tartışmayla beraberinde... ...getirmeye başladı. Bunun ticarete ciddi zarar verebileceği söylendi. Fakat Sosyal S.P.D. Federal Çalışma Bakanı'ndan çok altını çizerek bir cümle geldi. Çok hoş bir cümleydi. Dedi ki, bu yasayı acımasızca eleştiren ve çıkmasını engellemeye çalışanlara sesleniyorum. Bizim anayasamızın birinci maddesi insanlık onuru dokunulmazdır diyor. Almanların onuru dokunulmazdır demiyor. Bunu sonraki aylarda da e, takip etmeye çalışacağız. E, heyecanlandıran bir e, tartışma. İspanya'da ifade özgürlüğü tartışması var. E, midir muhakkak dinleyicilerimizle. İspanya'da Katalan rapçi Pablo Hesel'in e, krala hakaret ettiği gerekçesiyle e, tutuklanması... Ee, ülkede bir ifade özgürlüğü tartışmasını da başlattı ama aynı zamanda da ciddi protestolar var. Ee, bu, bu tartışma da Mart ayına e, bir şekilde akacak e, bir tartışmayı beraberinde getirecek. Ee, Ekvador'da cezaevlerinde isyan var. Üç farklı hapishanede e, isyan çıktı ve yapılan müdahalede en az 50 kişinin öldüğü e, yazıldı. Bir e, Fransa'da ayrılıkçı İslam'la mücadele yasası kabul edildi. Yani Fransa hatırlarsanız önceki aylarda da sürekli altını çizerek şey yaptık. Yeni İslam'la ayrılıkçı veya işte bir şekilde terörü ilişkilendirebileceği alanı ilişkin yeni yasalar çıkarıyor. Ciddi tartışmalara da sebep oluyor bu. Şimdi bunlardan bir tanesi de ayrılıkçı İslam'la mücadele yasası. Bu bir adım böyle Geriden gelirsek yani şeyi hatırlarsak, hatırlarsız Ekim ayında Fransa'da bir tarih öğretmeni kendini cihatçı olarak tanımlayan bir kişi tarafından öldürülmüştü. Ondan sonra bu yasalar daha fazla tartışılmaya başlandı. E, son olarak, e, son iki diyeyim, Hollanda'da sokağa çıkma yasağı yargıya taşındı ve yargı bu yasa yasaya aykırı bulun, buldu. Evet. Sokağa çıkma yasanın hareket ve toplanma özgürlüğünü ihlal ettiğini, e, bu sebeple kaldırılmasını ama aynı zamanda da salgının olağanüstü hal oluşturmadığını, özgürlükleri kısıtlayan kararların parlamento onayıyla alınması gerektiğini, hükümetin olağanüstü hal yetkilerini kötüye kullandığını kararında belirtti. Son olarak e, Trump hakkında açılan azil davasında e, susuz bulundu. Tabii çok dengeli bir şeydi. 57 senatör Trump'un haz edilmesini desteklerken 43 senatör de buna karşı çıktı. Böylece en azından Şubat ayındaki toparlayabildiğimiz, eleyebildiğimiz genel hukuk gündemi başlıkları bunlar. Ben de bir <gülüyor> küçük ilave yapayım. Yıllardır devam eden... Hrant sona davasında sona gelindiğini söyleyebiliriz. Çünkü bütün sanıkların savunmaları alındı ve e, son sözleri alınmak ve karar vermek üzere de duruşma 5 Mart'ta bırakıldı. Dolayısıyla Hrant e, davasında sona gelindiğini söyleyebiliriz. Peki e, vaktimiz çok. 1-2 dakika kaldı ama e, mesela yeni anayasa değişikliği tartışmaları var. Bunları galiba konuşamayacağız bu e, aşamada. E, ve e, yani e, HDP'li HDP milletvekilleriyle ilgili e, 83. maddeye e, göre e, yapılacak oylamalar var. Bunlar da e, önümüzdeki günlerde herhalde somutlaşacak. E, siyaset ve hukuk tartışmaları yani siyasi partilerin kapatılması e, demokratik toplumlarda e, doğru mudur, e, yanlış mıdır tartışmaları sürüyor. Belki bunları ancak gelecek e, programda konuşma fırsatımız olacak e, veyahut da gelecek ayki özetlerde tekrar e, üzerinde duracağımız konulardan biri olacak. Aynur Hanım bir şey eklemek ister misiniz? E, Valla dinlemeyi tercih ettim ama e, Üstelik Güler Hoca'ya e, verilen desteği belki hatırlatmak isterim. E, Soylu işleri Bakanı hmm, kendisini eleştirmiş galiba telefon açıp e, Boğaziçi'ne öğretim üyeleri üzerinden karıştırması ile ilgili e, bir konuşma olmuş. E, buna pürüm veremeyiz ahlaksızın dibi dermiş gazetelerde okudum. Boğaziçi eylemlerine katılan 183 kişinin de terör örgütü bağlantısı içinde olduğunu iddia etmiş. Ee, bunun kamuoyuna yansıması üzerine ee, sahip çıkıldı üstün pek çok destek e, açıklaması yapıldı. 38, 38 eski rektörden örneğin seçilmiş rektörden yapılan açıklamalar ve en son 1460 kişinin içinde akademisyenlerin, sanatçıların, siyasetçilerin, aynaların olduğu Meslektaşı olmaktan, öğrencisi, dost arkadaşı olmaktan onur duyuyoruz diye e, bir yapılan açıklama var. E, Ergiler e, getirilen bu e, haksız eleştiri ve uzunlukla ilgili. Ben de onu hatırlatmak isterim. E, onun dışında tabii ki Bahçeli'nin e, Boğaziçi'li öğrencilere çağrısı var. E, Ulus değişimi az önce Twitter'ın getirdiği yasaktan bahsetmiştim ama ondan sonra... E, yapılan bir ev uzatma, ev uzatıyorum demiş, itap okuyayım demiş. E, i̇zleyenler biliyoruz zaten. İlginç benim takımın çekti. Ama bir sonraki toplantıda herhalde bu milletvekili dokunamazlıklarıyla ilgili ve geçici 20. maddenin e, uygulanması ve kapsamıyla ilgili e, tartışmayı sürdürmemiz gerekiyor. Çok teşekkür ederim. Evet e, belki de e, halen e, büyük paroların genel kurumları pandemi nedeniyle yapılamazken e, başta İstanbul e, AKP e, il örgütünün e, kongreleri ve birçok il ve ilçedeki kongreler de gümbür gümbür devam ediyor. Sayın Cumhurbaşkanı da bunları övgüyle bahsediyor. Bunları da programda tekrar belki de bunun hukuki yönlü yasaklarla ilgili hukuki yönüyle birlikte görüşürüz. Ee, evet Ümit'ciğim, Aynur Hanım, e, bütün izleyicilerimize hoşça kalın diyelim. Açık Radyo'da bu zor koşullarda bu yayınları sürdürmeye uğraşan arkadaşlarımıza ve bizim programımıza katkıda bulunan Selahattin Çolak arkadaşımıza da çok teşekkür ederim. Yeni bir hukuk güvenliği programında buluşmak üzere. Hoşçakalın. Hoşçakalın. Hoşçakalın. Hukuk Güvenliği Hazırlayan ve sunanlar Bahri Belen ve Aynur Tuncel.